741, numaralı konu, başkanın yanında hakkın söylenip, başkan Allah'a isyan ettiğinde onun emirlerine uyulmaması, evet, Hazreti Ömer, hir ayetin okunuşu hakkında Übey bin Kap, ait razda bulundu, bunun üzerine Übey, ey Ömer, ben bu ayeti Hz. Peygamber'den dinleyip öğrenirken sen bakide alışverişle meşguldün, dedi, Hazreti Ömer de, doğru söylüyorsun ey Übey, ben bunu yanımda hakkı ve doğruyu söyleyen kimselerin bulunup bulunmadığını denemek için söylemiştim, çünkü hakkı, hakkı konuşmayan ve yanında haktan bahsedilmeyen emirde hayır yoktur, dedi.